Eczacı gündemi. Eczacı gündeminden tüm radyo havan dinleyicilerine merhaba. Bugün Türkiye Eczacıları Birliği'nin sitesinde 11. Türkiye Eczacılık Kongresinin 18 Ekim'de başlayacağı ile ilgili bir basın bülteni yer alıyor. Alanının en prestijli ve en çok katılımlı kongresi olan diye nitelenen Türkiye Eczacılık Kongresi'nin 11.sinin 18 Ekim'de Ankara'da başladığı belirtilen basın duyurusunda Sağlıkta değer, sağlık her şeye değer temasıyla düzenlenen kongrenin yurt içinden ve yurt dışından çok önemli isimleri ağırlayacağı belirtilmiş ve paneller ve seminerler verileceği, söyleşiler gerçekleştirileceği ifade edilmiş. Ve şöyle deniyor, sağlık alanında var olan sorunlara değinilecek, sağlık alanının tüm paydaşlarıyla ortak geleceğimiz için ortak sorunlarla Çözüm yollarını tartışacağız. Kongre programında yer alanlar şöyle sıralanmış. Yeni anayasa tartışmaları başta olmak üzere ilaçta reklam, geçmişten günümüze eczacı kooperatiflerinin sağlık, ilaç ve eczacılar kattığı değerler ve süreçteki stratejileri, sağlıktaki global bütçe uygulamasının ilaç ve eczacılığa yansımaları, yeni yasal düzenlemeler ışığında eczacılık, Sunanlar ve yararlananlar perspektifinden sağlık hizmetlerinde işbirliği, Birleşmiş Milletler 2012 kooperatifçilik yılı kapsamında kooperatif işletmelerinin sosyoekonomik alana etkileri. Ee, bunlar panellerin başlıkları olarak sıralanmış ee, ve bazı oturumlarda şöyle kongrede, ...gerçekleştirilecek olan sağlık ve ilaç hukuku, Avrupa'da eczacılık yeni gelişmeler, eczane sağlık ürünleri, akılcı ilaç kullanımı ve klinik eczacılık, eczacılık eğitiminde gelişmeler ve akreditasyon ve e, serbest bildiriler. Basın duyurusunda şöyle denmiş, öte yandan sosyal hayat içerisinde çok daha fazla önem görmeyi hak ettiklerini düşündüğümüz çeşitli yardım kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de LÖSEV, Atsız Narkotik, Zihinsel Yetersiz Çocukları, Toplum Gönüllüleri Vakfı, Yetiştirme ve Koruma Vakfı, Fişek Enstitüsü, Çalışan Çocuklar Vakfı, Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Çölyak Derneği gibi bunlar da sunumlar yapacaklar denilmiş. Projelerimizin, faaliyetlerimizin ve sorunlarımızın toplumda görünür kılınmasında mesleğimize ve çalışmalarımıza verdikleri katkıdan ve emekten ötürü 2012 TEP basın ödüllerini de sahiplerine takdim edeceğiz deniliyor açıklamada ve e, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan genç eczacı adayları 20 Ekim 2012 günü bir çalıştayda bir araya gelecekler. Bu çalıştayda 600'den fazla eczacılık fakültesi öğrencisinin 4 gün boyunca hazırlayacakları rapor ile mesleki sorunlara genç bakış açısı getirecek ve yeni çözüm önerileri üretecek olmalarını son derece anlamlı buluyoruz demiş Türk Eczacıları Birliği Basın Bürosu yaptığı açıklamada. Ve şöyle bitir. Kongremizin bugünden başlayarak eczacılık mesleğinin gelişiminde ve inşasında bir temel taşı olmasını ve gelecekteki meslektaşlarımızın yoluna ışık tutmasını umut ediyoruz. Bugün eczacılık gündeminde sizlerle 18 Ekim'de başlayacak olan 11. Türkiye Eczacılık Kongresi ile ilgili basın duyurusunu paylaştık. Bir diğer gündem maddesi ise e, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yapılan bir duyuruyla ilgili bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yapılan düzenlemeler hakkında duyuru. Önceki gün yayınlanan bu duyuruya göre 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu gereği oluşturulan ödeme komisyonunun çalışma usul ve esasları hakkındaki yönergenin 7. maddesine göre Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır demiş. Bedeli ödenecek ilaçlar listesine eklenen ilaçlar olduğu gibi düzenlenen ilaçlar ve band hesabına dahil eden ilaçlar da var. Bu listede bu listeyi SGK sitesinden bulabilirsiniz. Eczacı gündeminin bugün de sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burcu Günüşen sundu.